Hatim için alıp okuduğumuz cüzleri okuduktan sonra hemen kendimiz duasını yapabilir miyiz? Yoksa hatimin tamamlanmasını mı beklemeliyiz? Yani cüz için ayrı bir dua yapılabilir mi? Şimdi tabii ki duaların makbul olduğu yerler sayılırken bir hadis şerifte hatim yapıldıktan sonra dua edilmesi tavsiye edilmiştir. Yani hatim yapıldıktan sonra edilen dua makbuldür şeklindedir bu hadis-i şerif e, dolayısıyla e, hatmi e, okumak lazım ve duayı da hatimden sonra yapmak lazım ama bu e, her cüz okunduğu zaman dua yapmamızı engel değildir burada esas olan bizim özümüzdür samimiyetimizdir yani evet. e, bir insan düşünelim ki bu insan bir cüz okuyor bütün samimiyetiyle ihlasıyla efendim manalarını düşünerek, tezekkür ederek, efendim tedebbür ederek, efendim böyle e, cüzünü okuyor. Başka bir insan düşünelim ki o da bir an önce hakmin bitsin diye, hiç manayı düşünmeden, ya. tezekkür, tedebbür etmeden böyle okuyor, bitiriyor, okuyor, bitiriyor. Bunların hangisinin duası makbuldür? İşte burada Cenab-ı Hak kulunun kalbine bakar, özüne bakar, o sebepledir ki, Peygamberimiz hatim sonunda duanın makbul olacağını söylerken tabii ki o zamandaki ashabı da biliyor, ashabın nasıl okuduğunu da biliyor. Manalarını düşünerek, tezekkür ederek, e, efendim tedebbür ederek e, Kur'an'ın ruhuna uygun bir şekilde okuduklarını biliyor ve ashabını böyle bu şekilde okumaya teşvik ediyor. Yani öte yandan şunu da söylememiz lazım ki mesela ashabın yanında Kur'an'ın bütünü yani sayfa olarak bütünü yoktu. Bunlar biliyorsunuz daha sonra toplandılar evet. sahabilerden. Peki Kur'an'ın tamamı yanında olmayan bir sahabi nasıl hatim edecek? Kur'an'ın bütünü yok onun yanında. Ha Sahabi öyleyse ne yapıyor? Bize efendim Abdullah bin Mesud'un dediği gibi sahabi Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Efendim 10 ayet okuyor, manası üzerinde müzakere yapıyor. Yani Yüce Rabbimiz bu ayetlerde bize ne buyurdu diye efendim e, manası üzerinde düşünüyor ve o ayetleri kavruyor, anlıyor, amel ediyor. Diğer 10 ayete geçiyor. Esasında Kur'an okumak bu demektir. E, nitekim sahabe bize diyor ki teallemnel Kur'an'a. Aşran aşran diyor. Yani biz Kur'an'ı 10 ayet 10 ayet öğrendik diyor. Bundaki maksatta evet. Evet. manasını daha iyi evet. idrak edebilmek herhalde evet. değil mi hocam? Evet.